Miraç gecesinden, Miraç hadisesinden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler yaşadı? Müşriklerin kötülüklerinden, onların zorbalıklarından selamete çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevinci uzun sürmedi. Boykot vardı biliyorsunuz. Kesinlikle yemek vermiyorlar, ticaret yapmıyorlar ve Müslümanlarla diğer insanların ilişkilerine de engel koyuyorlardı. Çocukların açlıktan öldüğü, Müslümanların en zor hayat şartları içerisinde nefes alıp vermeye çalıştıkları zamanlar geride kalmıştı. Bu boykotun kaldırılmasının hemen ardından kendisinin ve müminlerin hamisi olan onları fedakâra bir şekilde müdafaa eden amcası Ebu Talip vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin iman etmesi için zaman zaman çok ısrar ettiyse de Ebu Talip bu ısrarlar karşısında ben senin hakikatini biliyorum, lakin sana iman edersem Kureyş'in kadınları beni ayıplar diyordu. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetini vicdanen kabul ediyor ama nefsaniyeti reddediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasanın imanlı olarak ruhunu Rabbine teslim etmesi için ölüm döşeğinde yanındaydı. Ey amca ne olur bir kelime söyle ki Allah Teala sana sonsuz saadet bahşetsin diye ısrar etti. O sırada oraya gelmiş bulunan Ebu Cehil buna mani oldu. Çünkü Ebu Talib'e sürekli kelime-i şehadeti telkin eden Efendimiz'e mukabil Ebu Cehil, Ne yani? Sen atalarının dininde değil misin? Düşün bakalım. Ve nihayet Ebu Talib'in son sözü şu oldu. Ben eski din üzerine ölüyorum. Kureyş benim için ölümden korktu da dinini değiştirdi demeyecek olsalardı senin sözlerini kabul ederdim. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de senin için daima istiğfarda bulunacağım buyurmuşlar fakat amcasının evinden mahzun olarak ayrılmışlardı. Efendimizin çok üzülüp ancası için sana daima istiğfarda bulunacağım demesi üzerine ayet-i kerime nazil oldu. El Kasas suresi 56. ayetin meali. Resulüm sen sevdiğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Bu hususta başkalarının gayreti sadece vesile olmaktır. Aksi halde diğer bir kimsenin peygamber bile olsa gayretiyle hidayetin nasip olması her zaman mümkün değildir. O sene hüzün senesiydi. Peygamber Efendimiz'i derin bir hüzne gark eden Ebu Talib'in vefatının üzerinden henüz üç gün bile geçmemişti ki, Allah Resulü'nün dert ortağı, büyük destekçisi, can yoldaşı olan hatice Tülkübra validemiz vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile müminlerin gönüllerinde acı üstüne büyük bir acı daha eklendi böylece. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok sevdiği mübarek zevcesini, kabri şerifine bizzat kendi elleriyle indirdi. Gönlü gam ve kederle mahzun olmuş, gözleri yaşlarla dolmuştu. Hz. Hatice validemiz radiyallahu anha, Efendimiz için İslam davasında sadık bir yardımcı, Dert ortağı, teselli ve sükûnet kaynağıydı. Onun vefatı Allah Resulüne şu ümmet üzerine gelen iki büyük iptiladan hangisine daha çok üzüleceğimi bilemiyorum dedirtecek kadar ağır gelmişti. İşte bu iki hüzünlü hadise sebebiyle Mekke devrinin 10. senesine üzün senesi denildi. Böylece amcası ve zevcesinin vefatıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fani bir dayanak, sığınak ve barınak kalmamış oldu. Onun gönül alemi böylece Hak Teala'ya münhasır kılındı. Zira tevekkül ve teslimiyet gösterilecek yegane mutlak merci yalnızca Allah Celle Celaluhuydu. Nitekim çocukluğunda da anne, baba ve dede himayesinden mahrum bırakılarak yine Hakk'ın terbiyesinde yetişmişti. İşte birçok alimin görüşü bu hüzün senesinden sonra Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Miraç hadisesiyle kendisini mükafatlandırmasıydı. Kardeşlerim bu gece, yani mübarek üç aylardan birincisi, Recep ayının bu gecesinde asırlar evvel vuku bulan Miraç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin Rabbine yükselişini konu alır. İşte o yüzden bu isimle anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu olay, İsra suresinin birinci ayetinde mealen şöyle anlatılır. Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye, kulu Muhammed'in mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız, Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur. Söz konusu ayette İsra kelimesi kullanılmıştır. Bu da geceleyin yürüme manasına gelir. Allah Resulü bu gece Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kabe'nin yanındaki hatimdeyken bir başka rivayette ise Hazreti Ali radiyallahu anh'ın ablası Ümmühani validemizin evindeyken Burak adı verilen bir binekle Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirildi. Orada Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlere kıldırdığı iki rekat namazdan sonra Cebrail aleyhisselam ile beraber Sidretül Münteha'ya kadar devam eden yolculuğuna başlamıştır. Bu hadise, İsra ve Mirac hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur hüzün ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi huzuruna almak ve baş başa görüşmekle onun şereflerin en yükseğiyle payelendiriyordu. Elbette her şey bizim bildiğimiz gibi değildir. Bizler sadece miraç olayının hikmetlerinden bahsedebiliriz. Geceler kıymetlidir. Geceler aşık ve maşuğun buluşma vaktidir gönüllerde. Geceler şaki ve kafirlerin kollarının bağlandığı zamanlar olduğu gibi rahmet ve merhametin müminlere dağıtıldığı vakitlerdir. Geceler milyonlarca insan uyurken Sırların, gizliliklerin perdesidir. Dertli dostların, gizli arkadaşıdır. Şimdi bir hikmeti sizlerle paylaşmaya çalışalım. Rabbimiz Celle Celaluhu, niçin doğrudan huzuruna almadı da, Mescid-i Aksa'ya götürdü? Elbette istemiş olsaydı, bir anda yanına alabilir veya istediği her şeyi kendisine gösterebilirdi. Bununla ilgili bazı hikmetlerin olduğu söylenir. Örneğin, Miraç, dünya aliminden olmayaydı yani semavi alemde başlasaydı, o zamanki insanların itirazları ve şüpheleri olabilirdi. Rabbimiz insanların inançları kuvvetlensin diye miraca maddi alemden başlattı. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem önce hiç görmediği mahalleri delilleriyle izah etmesi de tabii ki daha etkili olacaktı. Ben bu gece cenneti gördüm. Semalara çıktım dediği zaman müşrikler şunu diyebilirlerdi. Sen belki rüya gördün, bu gerçek değildi. Ama cenneti görmeden evvel Mescid-i Aksa'ya gittim diyecek, yolda karşılaştığı kafilelerden de haber verecekti. İşte bu yolculuğun maddi delilleri de böylelikle ortaya çıkacaktı. Öyle de oldu. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında o zaman için bir aylık mesafe miracı ilahiyenin özeti olmuş durumda. İmkansız denilen bir zamanda ve bunları anlatınca da bazıları için inanmaktan başka bir çarede kalmamıştı. Kudüs'te bulunan bu mescide Beyt-i Maktis'te de denilir. Yeryüzünde önce Mescidi Haram sonra da Mescidi Aksa bina kılınmış. Mescidi Haram'dan bir aylık mesafe de olduğundan çok uzak anlamında Aksa diye vasıflandırılmış. Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselam zamanına kadar peygamberlerin toplandığı ve vahye menzil olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde değer verdiği ve yol uğrağı olmuş. Kureyşliler, Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya dair çok sorular sormuşlar ve oraya gittiğinin ispatını istemişlerdi kendisinin o Miraç gecesi ile ilgili anlattıklarını duyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kureyş beni yalanlayınca hicirde ayakta durdum. Sonra Allah bana Beyt-i Makdis ile gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı da, ne sordularsa Mescid-i Aksa'ya bakarak onun nişanelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım. Yani daha önce giden insanların onaylayabilecekleri, birçok ayrıntıyı tek tek anlatabildim. Evet, böylelikle Kureyşli müşriklerin itiraz edecek bir hali kalmamıştı. Ama biliyorsunuz, ay ikiye de yarılsa, Allahu Teala'nın mucizeleri gerçekleşse de inanmayan inanmıyorlardı. Yine de sabit fikirlerinden vazgeçmeyenler vardı. Bununla ilgili yine tarih sayfalarında anlatılan bir konu ile alakalı bilgi var. Şöyle, Lütfen hatırlayınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmaları için birçok hükümdara davetiye yolladı. Neydi bu? İslam'a davetti. Bu mektuplardan bazıları tam yerini buldu, bazıları değerini bilemedi, helak olduğu. Onlardan bir tanesi, iyilerden bir tanesi, Heraklius'tu. Bizans kralı Heraklius, mektubu okuyunca ne yaptı? Yanındakilere, arayın bakalım dedi. Ticaret için o ülkeden buraya gelenler arasında o peygamberi iyi tanıyan bir kimse var mı? Eğer bulursanız dedi bana getirin. Neden? Sorular soracak. O mektuba binaen Öyle de oldu. Şimdi bundan sonrasını Ebu Süfyan şöyle anlatıyor. O anki niyetini de itiraf ederek diyor ki, İstedim ki Heraklius'un gönlünde bir şüphe meydana getireyim. Dedim ki, o bir gecede Beytül Mukaddes'e gittiğini ve oradan göklere çıkıp, Allah ile konuştuktan sonra dönüp geldiğini söylüyor. Bu acayip bir yalandır değil mi? dedim. Ben diyor böyle söyleyince, o mecliste bulunan Beytül Mukaddes'e hizmet edenlerden biri hemen söze girdi. Hayır dedi. Anlattığınız gibi o yalan değildir, gerçektir. Etraftakiler diyor şaşırdı. Ben de şaşırdım. Heraklius devam et bakalım deyince adam dedi ki, efendim biz her gece Beytül Mukaddes'in kapılarını kitlerdik. Bir gece ne yaptıksa hiçbir kapıyı kitleyemedik. Şaştık kaldık. Ertesi gün baktık ki, yanındaki ağaca bağlanmış bir hayvan var. Hayvanı göremiyoruz ama hayvan olduğu belli. Çünkü oraya bir şeyin bağlandığını Hatta izlerini bile gördük. Ebu Süfyan, Heraklius'un diyor, kalbine şüphe düşürmek istemiştim ama benim hilem tutmadı o zaman. İşte hep bir inkar, inkar metodu izlendi. İnanmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Miraç olayını anlattıktan sonra da soruşturmaya devam ettiler Miraç sabahında. Aslında bu büyük imtihanın nicelerini barındırıyor şu dünya hayatı. Miraç olayıyla insanlık bir imtihana tabi tutuldu. Kim inanacak, kim bunu yalanlayacak? Her birimizin de bir imtihanı var. Mucizenin cereyan ettiği o gecenin sabahında, Mekke'de büyük bir heyecan var. Dalga dalga bu heyecan anlaşılıyor. Çünkü anlatılan şeyler kolay şeyler değil. Bir aylık mesafe ve birçok ayrıntı. Sobarli'nin hep bir yandan isyan bayrağı açtılar. Olmaz öyle şey dediler. Bir gecede Kudüs'e gitmek, yok oradan göklere uçmak, oradan semalara geçmek, bu büyük bir yalandır. Ancak iman sahipleri onların bu isyan ve tuyanlarına karşılık çok şeyler söylediler. Mesela Ebu Bekir radıyallahu an dedi ki ki etrafta çok tanınanlardan, sözü geçenlerden bir tanesidir radıyallahu an. Şayet dedi, bunu o söylüyorsa mutlaka doğrudur. Çünkü ben akşam sabah bundan çok daha büyük haberleri ve hadiseleri kendisinden dinliyorum. O doğru söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Böyle diyerek imtihanı kazanmış oldu. Ve tabii ki bu söz üzerine, Müşrikler büyük bir tokat yemiş oldular. Çünkü daha önce aralarından bazıları demişti ki, Senin arkadaşın var ya, ee? Bize şunları şunları anlatıyor. Onu küçük duruma düşürmek istiyorlardı, kendi akıllarınca. Ama hayır, ne anlatıyorsa doğrudur cevabı onlara bir yumruk gibindi. Müşriklerin böyle isyan, Böyle itiraz tavrı içerisinde olduğundan anlıyoruz ki, Miraç mucizesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki vücudu ile cereyan etmiş ve bu yolculukta ceset ruhla birlikte hazır bulunmuştur. Neden? Sadece ruhla yani diyelim rüya gibi bir durumla olsaydı, müşriklerin böylesine isyan ve itirazlarına sebep olmayacaktı. Çünkü rüya halinde miraç her zaman herkes için eğer Allah'u teala gösterirse mümkün müdür mümkündür. Şöyle anlatıyor, Üstadlarımız miraç, gecesi hadisesi ile alakalı Onu bir anlatalım sonra kısa yolculuğumuza devam edelim. Deniyor ki, Miraç olayında üç basamak vardır. Bunlardan bazılarını inkar, insanı sıkıntıya uğratır. Mesela Mekke'den Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya kadar olan gece yolculuğu bu ayette sabittir ve bunu inkara cüret etmek yahut olur mu böyle bir şey deyip hafife almak insanı küfre götürür. İkinci kısım vardır, yine alimlerimiz bunları araştırmışlar. Mescidi Aksa'dan göklere doğru uçuş ve geçiş kısmıdır. Bu da meşhur hadislerle sabittir. Bunu da inkar, yine dalaletle itham olunan ayıp bir durumdur. Dolayısıyla Miraç hadisesi, evet Kur'an-ı Kerim'de de geçer, ama tüm ayrıntıların sadece bundan ibarettir diyebileceğimiz bir noktada anlaşılamayacağını da bilmeliyiz. İsra suresinin 60. ayetinde mealen buyruluyor ki, Sana gösterdiğimiz o temaşayı ancak insanlara bir fitne, bir imtihan kıldık. Bu ayeti celile de tefsirlerde okuduğumuz üzere Miraç hadisesine işaret edilmiş. Fitne kelimesini duydunuz? Bu fitne kelimesini de inananlar için efendim büyük bir nimet ama bunu reddedenler, inanmayanlar için de İslam'dan uzaklaşmak bunun fitnesi olarak yorumlamışlar. Peki bu hadiseler Olabilir mi? Olur. Olmuştur. Neden? Lütfen düşünün. Güneş bin yıllık yolu bir göz açıp kapamada geçerken, şeriat güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kudretiyle yedi kat feleği nasıl bir anda geçemez? İsa aleyhisselam, ve İdris aleyhisselam bedenleriyle Allah'ın kudreti sayesinde dördüncü katkıya ulaşırken peygamberlerin aleyhümüsselam sultanı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden ulaşamasın? Hatta şeytanı düşünün en kötü yaratık olan şeytan bir anda doğudan batıya gidip gelirken yaratılmışların en faziletlisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede semayı nasıl dolaşmaz eğer Allah celle celaluhu izin vermişse böyleydi inananlar ve inanmayanlar vardı bugün olduğu gibi yarında olacağı gibi İnanmayan kâfirler soruyorlardı. Söyle bakalım, Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var madem gittin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ben Kudüs Mescidi'nin kapılarını saymamıştım gittiğimde fakat karşımda Mescid tecelli etti Allah'ın izniyle. Allahu Teala kendisine gösterdi ve sonra diyor ona baktım." ve kapılarını birer birer saydığım. Daha sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o İsra yani gece yürüyüşünde gördüğü hadiselerden bahsettiğinde kendisinden bunun delillerini istediler. Bu konu üzerine de şurada şu var, burada bu var diye sadece Oraya giden insanların bu ayrıntıları bilebileceği bilgiler verdi. Ve bir aylık o yol değil, bir gece içerisinde bunları anlattığı için de birçok insan etkilendi. Ve Allahu Teala iman ettiler. iman edenlerin de imanları kuvvetlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Büyük bir taş gördüm. Ortasındaki delikten çıkan su tekrar çıktığı yere girmeye çalışıp duruyor ama bir türlü giremiyordu. Cebrail'den sordum aleyhisselam. Dedi ki, bu delik ağız çıkan su da söz gibidir. Ağızdan çıkan sözün bir daha oraya girmesinin imkansız olduğuna bir örnektir. Sonra buyuruyor, bir adam gördüm. Bir yığın odunu sırtına almış. Biraz daha, biraz daha yüküne ilaveler yapıyordu. Cebrail dedi ki, bu dünyaya hırs ile bağlanan ve toplayan kimsenin misalidir. Yiyemediği halde yine toplar. Yine bir şahıs gördüm. Kuyudan kovasını doldurup zorla çekiyordu fakat kuyunun ağzına gelen kovayı boş buluyordu. Debrail aleyhisselam bu da sahte ve yalanla iş görenin kıyamet günündeki elinin boş kolmasının misali dedi. Yine bir cemaat gördüm. Ekin ekiyor ve bir saatte ürününü alıyorlardı. Sordum. Cebrail dedi ki, Aleyhisselam, bunlar Allah'a ibadet eden ve sadaka verenlerdir. Yine, bir vadiye vardık buyuruyor. Burnuma güzel kokular geldi. Bu güzel kokular nedir ya Cibril? diye sordum. Dedi ki, burası, Firavun'un hanımına hizmet eden, o tarakçı kadının gönüllü olduğu mahaldir. O mübarek kadın bir gün, Firavun'un kızının saçlarını tararken, yere düşen tarağı besmele çekerek aldı. Firavun'un kızı sordu, bu Rahman ve Rahim olan Allah, babam değil mi? Haşa, o da hayır dedi. Senin babanı da, beni de, Kâinatı da yaratan tek bir Allah Celle Celaluhu'dur. Kız bunu babasına duyurdu. Firavun kendi sözde tanrılığını kabul ettirmek için o kadına çeşitli baskılar uyguladı. O yine La ilahe illallah Musa kelimullah diyordu. Firavun bu hanımı kaynar kazana attırarak şehit etti. İşte o güzel koku, bu tarakçı hanımın çocuklarıyla birlikte şu mekanda gömülü olduğundan dolayıdır. Allah dediği için kanları akıtılan nice insanlar vardı. Her devirde Allah dediği için öldürülen sayısız şehitler vardı dininden dolayı yerinden, yurdundan kovulan nice mazlumlar mevcuttu. İnancından ötürü kananan, hürriyetleri kısıtlanan insanların ahları, feryatları nereleri titretmedi ki? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları gördü. Bu da bizim için Güzel bir nasihat değil midir? Bugün de çekilen sıkıntıların eğer sabredilirse karşılığı bellidir. Miracın hikmetlerini sizlerle tefekkür etmeye devam ediyoruz. Azrail aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İnsanı felakete götüren, Helak eden ameller nelerdir? Şu cevabı verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1- Cimrilik 2- Nefse uymak 3- Kendini beğenmektir Mevlamız Celle Celaluhu doğru söyledin ya Muhammed buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sual daha soruldu. Cennette dereceleri yükselten hangi işlerdir? Şöyle sıraladı. 1. Misafire yemek yedirmek. 2. Rastladıklarına selam vermek. 3. İnsanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılmak. Yine Hazreti Osman'ın yüzünü birinci kat semada görünce radiyallahu anh, bu mertebeye neyle eriştin buyurdu. Rivayete göre şu cevabı aldı. Gece namazı kılmakla, Kur'an okumakla, İhlas Suresi'ni çok okumakla, ümmetin Muhammed'e nasihatle, mescitte itikafa girmekle, Allah'tan utanmakla, musibetler ve mihnetler çekmedi. Miraç gecesinde namazın hepimize bir hediye olarak verilmesi, mertebelerden meleklerin kendisini karşılamasından, sonra peygamberlerle görüşmesinden ve daha hiçbir insan ve cinnin bilemediği nelerin yaşandığından habersiziz. Allahu Teala'ya malumdur en doğrusunu zatı bilir. Bizler alacağımız hisselerden sorumluyuz. Üstatlardan bir tanesi namaz müminin miracıdırı iyi anlayın derdi. Ne anlayalım hocam? Kardeşim, senin en mutlu anın hayatta en çok görmek istediğin, sevdiğin kimse onunla yakınlaşmak değil midir? Evet hocam. Allah celle celaluhu'ya ulaşmadı mı efendimiz aleyhisselam ulaştı hocam. İşte sen de en sevdiğin Allah celle celaluhu olsun. Sen de Allahu ekber deyip secdeye vardığında namazda Miracı hatırla evladım. Derdi. Miraç Allahu Teala'nın celle celaluhu Peygamberine bir mükafatıydı, hediyesiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yükselmesiydi. Ümmeti Muhammed'in yükselmesi için de Miraç'tan namaz hediyesiyle gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebedi mutluluğun anahtarını insanlara gösterdi. Bu gecenin kıymetini bilmeliyiz. Alvarlı Efe Hazretleri şöyle anlatıyor: Eşrefi ezman olan Leyli şan, Şeb-i miracı Nebi feiz feşan. Ne saadetli zamandır o gece, Kerem'in nehri revandır o gece. İşte böyle bir gece, sırlarla dolu bir gece. Gerçeğini ayrıntılarını bizim pek bilemediğimiz ama Rabbimiz ile Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bu muhabbet halinin bizim için bir alınası dersi olmalı. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan niyaz ediyoruz. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Biz aciz günahkar kullarınız. Ey eşi ve benzeri olmayan, doğurmamış ve doğrulmamış olan Rabbimiz. Ey her istediği ol emriyle olan, muhalefet edemeyen, olu veren Rabbimiz. Ey göklerin, göğün sonrasındaki bilemediklerimizin, şu gördüğümüz yerin ve göremediğimiz yerin altındakilerin şu gördüğümüz deniz, göllerin, nehirlerin ve onun göremediğimiz altındaki her şeyin Rabbi Celle Celaluhu. Ey kimseye bir ihtiyacı olmayan, tüm ihtiyaçları karşılayan, kullarının her halinden, kalbinden geçenlerden dahi haberdar olan Allah'ımız. Celle Celaluhu Ne Olur Bizleri Affeyle Ya Rabbi Halimiz Sana Malumdur Ayağımızı Dinin Üzere Sabit Kıl Ne Olur Bizi Şaşırtma Ne Olur Kötüye Bizi Alıştırma Ne Olur İnsi ni Şeytanların Şerrinden ve nefsimizden gelecek şerlerden kadın ve erkeklerden gelecek şerlerden düğüm düğüm uğraşarak insanlara büyü yapanların şerrinden haset edenlerin şerrinden kötü bakan nazar edenlerden ve onlardan gelecek şerlerden bizleri muhafaza buyur ya rabbi Bizler aciz, fakir ve ihtiyaç sahibiyiz. Ya Rabbi ne olur evlatlarımızı muhafaza eyle, onlara da dini, sırat-ı mustakimi, doğru yolu göster. Onların eğitiminde zaaflarımız var, örnekliğimizde zaaflarımız var. Ne olur sen onlara sahip çık. Bizim sana karşı uygun ibadetler yapan, nasıl dua edilmesi gerekiyorsa öyle dua eden, nasıl haramdan kötülüklerden kaçması gerekiyorsa öyle kaçan kullarından eyleyeceğin gibi evlatlarımızı da örtüyü sevdir. Doğru insanlarla karşılaştır. Namaza karşı onların içinde bir aşk ver. Ne olur? Hangi kötü alışkanlıkları varsa şu an dinleyen kardeşlerimizin dinleyemeyenlerin şu aminler hürmetine ne olur? O kötü alışkanlıkları bu gece bırakmalarını nasip eyle. Namaz kılmayan ki şu gecenin en güzel hediyesidir, bir kurtuluştur. Bu zamana kadar nefsiyle savaşmış, maalesef yenilmiş, namaza başlamamış kardeşlerimize ne olur? Namazı sevdir. Onların da tembellikten kurtularak adım atmasını nasip eyle. Ve ne olur? Son nefese kadar iman kelimelerini söyleyen ibadetlerini yapan, haramlardan kaçan, ibadetleri makbul olmuş, verdiği sadaka ve zekatlar kabul edilmiş, kıldığı namazlar kabul edilmiş, tuttuğu oruçlar kabul edilmiş ve en önemlisi rızanı almış ve kul haklarından kurtulmuş bir şekilde yanına gelenlerden eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toparlanmayı ve zatından senden ey kulum nidasını duyabilmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile karşılaştığımızda da onun sancağı altında gel ey ümmetim diyerek tebessüm ettiği zamanı bizlere ne olur ahirette göster ve kulaklarımızla duyur. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Nefes alıp veren biz ve kardeşlerimize daha akıllı ve aklını hayra kullananlardan eyle. Ya Rabbi, güzel ülkemizi ve İslam vatanlarını küfürden, nifaktan, fitneden muhafaza eyle. Şu güzel ezan seslerini dindirmek isteyenlere fırsat verme. Bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme. Kurulan tuzakları tersine çevir Allah'ım. Son nefeste iman kelimeleriyle şehadet ederek şu cümleyi cana gönülden söyleyebilenlerden eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü amin amin amin geceniz mübarek olsun kardeşlerim birbirimize dua etmeyi unutmayalım duaların sahibine hamdü senalar olsun dualarımızın kabulü için şehadete ermişler için bana da bir dua yok mu Diyen ne sebi kesilmiş, kimi kimsesi dünyada kalmamış, tüm ceddemiz için geçmişlerimiz için bir fatiha-i şerife ve üç ihlası şerif okuyalım. Ve Rabbi'l alemin. Bismillah.